sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki, Allah'tan korkarsınız. Sayılı günlerde, Ramazan ayı olmak üzere, oruç, sizlere farz kılındı. Ancak sizden kim hasta veya seyahatte olursa, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde tutar. Oruç tutmaya gücü yetmeyenlere veya zorla güç yetirip de orucu tutamayıp yiyenlerin üzerine, bir yoksulu doyurması kadar fidye vermesi gerekir. Her kim, yapmaya yükümlü olduğundan daha fazla iyilik yaparsa, kendisine iyilik yapmış olur. Oruç tutmak sizin için daha yararlıdır. Keşke bunu bilseydiniz. Kur'an bir rehber, bu rehberliğin apaçık bir delili ve doğruyu yanlıştan ayır dedici bir ölçü olarak insanoğluna ilk defa bu Ramazan ayında indirilmiştir. Bundan dolayı sizden her kim bu ayı görürse veya bu aya oruç tutabilecek durumdayken ulaşırsa baştan sona oruç tutsun. Ancak hasta veya seyahatte olan başka günlerde tutamadığı kadarını aynı sayıda tutsun. Allah sizin için kolaylık diler. Zorluk çekmenizi istemez. Allah size bunları açıkladı ki, o sayıyı tamamlayasınız. Ve size doğru yolu gösterdiği için, Allah'ı yüceltmenizi ister. Gerekir ki,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 oğlunun oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruçsa başka maksat ve gösteriş olamayacağı için sadece benim içindir. Önceden bildirilmiş ölçülerin çok üstünde olan mükafatla mükafatını da ben vereceğim. Oruç günah ve hastalıklara ve cehennem ateşine karşı bir siperdir. Biriniz oruçlu olduğunda, kötü söz söylemesin ve kavga da etmesin. Şayet birisi kendisine söver ve çatarsa, ben oruçluyum desin. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlunun rahatlayacağı, İki sevinç anından birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Bu Buhari'nin rivayetidir. Başka bir rivayetinde ise yüce Allah oruçlu yemesini, içmesini ve nefsani arzularını sadece benim için terk ediyor. Dolayısıyla oruç Sadece benim için yapılan bir ibadettir. Diğer iyilik ve ibadetlerin karşılığı on misli sevap olduğu halde orucun mükafatını bizzat size bildirmediğim bir ölçü ve nispetle ben vereceğim. Müslim'in başka bir rivayetinde ise Adem olduğunun her ameline kat kat sevap verilir. Bir iyilik on mislinden. 700 yüz misline kadar katlanır. Ancak oruç başka. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruçlu kimse yemesini içmesini ve nefsani isteklerini sadece benim için terk eder. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anından birisi iftar ettiği zaman, diğeri ise orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Oruçlunun ağız kokusu ise, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir, buyurmuştur. Hadis 1217 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah yolunda çift çift harcamada bulunursa, yani yaptığı ibadet ve kullukları bol bol ve çeşit çeşit yaparsa, Cennet'in muhtelif kapılarının her birinden şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu! Bu kapıdan girmen senin için daha hayırlıdır. Sürekli namaz kılanlar, namaz kapısından, mücahitler, cihat kapısından, Oruçlular Reyyan kapısından çok çok sadaka verenler de sadaka kapısından cennete girmeye çağrılırlar. Ebubekir Allah ondan razı olsun anam babam sana feda olsun ey Allah'ın resulü bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse var mıdır?" dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, vardır. Senin de bunlardan olacağını ümid ediyorum." buyurdu. Hadis 1218. Sehl İbn Saat'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girdikten sonra da kapı kapanır, artık oradan hiçbir kimse girmez. Hadis 1219 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir kimse, Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, Allah, o kimsenin yüzünü cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar. Hadis 1220 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim inanarak ve sevabını da Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, Geçmiş günahları bağışlanır. Hadis 1221 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı girdiğinde, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar, Zincirlerle bağlanır. Hadis 1222. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ramazan hilalini görünce oruç tutunuz, Şevval hilalini görünce oruc'a son veriniz. Ramazanın başlangıcı, bulutlu güne rastlarsa, Şaban'ı otuza tamamlayınız. Buhari, Savm, on Müslim, Sıyam, dört. Müslim'in bir rivayetinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer Ramazanın başlangıcı, bulutlu güne rastlarsa, Şaban'ı otuz gün tutunuz. Bölüm 218. Ramazan'da cömert davranmak, ibadetlere fazla zaman ayırmak. Hadis 1223. İbn Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi.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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Ramazandan bir iki gün önce oruç tutmayınız. Ramazan hilalini görünce oruca başlayınız. Şevval hilaliyle oruca son veriniz. Hilali görmeye bulut engel olursa, otuz güne tamamlayınız. Hadis 1227 Ebu Hureyre'den,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 Ramazan'ın ilk günümü, Şaban'ın son günümü diye şüphe edilen günde kim oruç tutarsa, Ebu'l-Kasım yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaatsizlik etmiş olur. Bölüm 220 Hilal görüldüğünde yapılacak dua Hadis 1229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 Sonra da sabah namazını kıldık. Ona sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne kadar zaman geçmişti diye sorulunca 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Hadis 1232. İbn Ömer Allah onlardan razı olsun dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilal, geceliğin ezan okuyor. Siz İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz. İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit,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 sahur yemeğidir. Bölüm 222 İftar Etmekte Acele Etmek Hadis 1234 Sehl-i İbni Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İnsanların, iftar etmekte acele etmeleri, kendileri için daima hayırlıdır. Hadis 1235. Ebu Atiyye dedi ki: Bir gün Mesruk ile birlikte Hazreti Ayşe'nin yanına girdik. Mesruq Hazreti Ayşe'ye: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki hiçbir zaman hayırdan geri kalmazlar.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 Bunun üzerine Ayşe validemiz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı, dedi. Hadis 1236. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Kullarımın bana en sevgili olanı, iftar etmekte acele edendir. Hadis 1237 Ömer İbnül Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece şu taraftan, doğudan gelmeye başlayıp, Gündüz de batıdan kaybolup güneş kayboldu mu, oruçlu orucunu açar. Hadis 1238 Ebu İbrahim Abdullah ibn Ebu Evfa, Allah onlardan razı olsun, dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, bir seferde beraber bulunduk. O oruçlu idi. Güneş batınca, oradakilerden birine, Ey filan, Haydi binitinden inerek, kavrulmuş unu su ile karıştırarak, bize yemek hazırla, buyurdular. O adam, Ey Allah'ın resulü Biraz daha ortalığın kararmasını bekleseniz daha iyi olmaz mı? deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İn de bize yemek hazırlığı ver, buyurdu. Adam yine, hala gündüzün izleri var dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yine, in ve bize yemek hazırla, emrini tekrarladı. Bunun üzerine adam, binitinden indi, onlar için istenilen yemeği yaptı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bu hazırlanan çorbadan içtikten sonra, eliyle doğu tarafına işaret ederek, şöyle buyurdu. Gecenin şu doğu tarafından gelmekte olduğunu gördüğünüz zaman, oruçlunun iftar vakti gelmiş demektir. Hadis 1239 Sahabeden Selman İbni Amir Eddabbi'den Allah ondan razı olsun. Bize aktarıldığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Biriniz iftar etmek istediği zaman, orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa, su ile iftar etsin. Zira su temizdir ve temizleyicidir. Hadis 1240 Enes Allah ondan razı olsun, der ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, akşam namazını kılmazdan evvel, birkaç tane taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma bulamazsa, birkaç kuru hurmacıkla iftar ederdi. Şayet, kuru hurmada bulamazsa, birkaç yudum su içi verirlerdi. Bölüm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 Allah ondan razı olsun. Şöyle demiştir: Ben, ey Allah'ın Rasulu, bana abdest alma’yı anlat. Dedim. O da abdest uzuvlarını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu olmadığın zaman suyu burnuna iyice çek. Hadis 1245. Aisha, Allah ondan razı olsun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 Emrini üç defa tekrarladı ve üç parmağını yumup bırakmak suretiyle işaret etti. Bölüm 226 Zilhicce Ayında Tutulan Oruç Hadis 1250 İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem,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 Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Arefe günü tutulan orucun faziletinden soruldu da Geçmiş bir yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur buyurdular. Hadis 1252 İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aşure gününde oruç tuttu ve oruç tutmayı tavsiye etti. Hadis 1253 Ebu Katade'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'den, aşure günü tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçmiş bir yılın günahlarına kefaret olur, buyurdu. Hadis 1254. İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gelecek seneye kadar yaşarsam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 Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eyyamul Bi's denilen her kameri ayın 13, 14 ve 15'inde oruç tutmayı emretti. Hadis 1265. İbn Abbas Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yolculukta ne de yolculuğun dışında eyyâmül biizi yani kameri 13 14 15. günlerini oruçsuz geçirmezdi. Bölüm 231 Oruçluyu iftar ettirmek. Hadis 1266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 itikafa çekilirdi. Hadis 1270. Ayşe'den Allah ondan razı olsun bize bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmiştir. Vefatından sonra da hanımlar itikafa devam ettiler.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 1272. yet İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İslam beş esas üzere kurulmuştur Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in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 İki umre arasında işlenecek günahlara, sonraki yapılan umre keffarettir. Kusursuz yerine getirilen makbul haccın karşılığı ise, ancak cennettir. Hadis 1277 Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Rasûlü! En üstün amel olarak,